Neden bazı harika fikirler sadece birer tatlı hayal olarak kalırken bazıları dünyayı değiştiren böyle elle tutulur, somut gerçekliklere dönüşür? Yani o zihnimizde şimşek gibi çakan muazzam ilhamlar masamızda duran bir teknolojiye ya da devasa bir medeniyete dönüşmek için tam olarak hangi yollardan geçiyor? Evet bu cidden çok kritik bir soru ve yani bu sadece böyle basit bir kişisel gelişim klişesi falan değil. İnsanın zihinsel donanımıyla evrenin o acımasız fiziksel yasaları arasındaki korkunç derecede hassas bir mühendislikten bahsediyoruz aslında. Kesinlikle işte bugün elimizde tam da bu mühendisliğin şifrelerini çözen olağanüstü bir kaynak var. Yusuf Can Bulat imzalı bir inceleme tahayyül irade ve sünnetullah ilişkisi. Yazar metinde teolojiyi, nörobiyolojiyi ve sosyolojiyi resmen tek bir potada erisiyor. Bizim de bu kapsamlı incelemedeki misyonumuz şu, zihnimizdeki soyut hayallerin fiziksel dünyaya inebilmesi için geçmesi gereken o zorlu nedensellik fitresini anlamak. Aynen öyle. İnsanın o yeryüzüne müdahale eden aktif fail konumunu masaya yatıracağız. Harika. O zaman işin en başına gidelim. Masaya sumut bir şey koyacaksak, e, önce fikrine ihtiyacımız var tabii. Peki, bu ham veriler, bu orijinal ilhamlar tam olarak nereden geliyor? Yazar burada çok kadim bir kavrama başvuruyor. Süreverdi ve İbni Arabi'nin bahsettiği alemi misal kavramına. Hı hı, evet, süreverdi'nin o meşhur Farsça tabiriyle Nakhoja Abat, yani neresizlik ülkesi. Veya sekizinci iklim de deniyor. Değil mi? Kesinlikle değil. Bak burada dinleyicilerimizin kavramı tam oturtması için Fransız filozofu Henry Corbin'in o meşhur itirazına hatırlamamız şart. Corbin bu konsepti Batı dillerine çevirirken "imaginary" yani böyle uydurma, fantastik kelimesini kesinlikle reddediyor. Hı hı. Onun yerini başka bir kelime türetiyor sanırım. Evet, imaginal diyor. "mundus imaginalis". Yani nesnel bir gerçeklik boyutu. Çünkü alemi misal, beynimizin boşlukta kendi kendine uydurduğu bir simülasyon değil. Fizikselleşmemiş formların bulunduğu nesnel bir kütüphane diyebiliriz. Tamam dur bunu biraz açalım. Dinleyenler için somutlaştırmak istiyorum. Yazar bu kadim konsepti alıp 20. yüzyıla Karl Popper'ın modern epistemolojisine, o meşhur üç dünya kuramına bağlıyor. Ha, işte metnin en çarpıcı yerlerinden biri bulası. Yani şöyle düşün, Popper diyor ki, Dünya 1 bizim şu dokunduğumuz fiziksel evren, dünya 2 bizim kendi öznel zihnimiz, dünya 3 ise işte o nesnel bilgi, teoriler, formüller. Bu tıpkı devasa bir açık kaynaklı bulut sunucusu gibi, biz zihnimizle yani dünya 2 ile o buluttan muazzam veriler, ilhamlar indiriyoruz zihnimize. Burada büyüleyici olan şey şu aslında. Karl Popper hani tamamen seküler bir düşünürdü. İlahi kökeni falan reddedip konuyu evrimsel bir bilgi birikimine indirgemişti. Ama yazarın yakaladığı kesişim noktası muazzam. Kökenine ne dersiniz deyin, ister seküler dünya üç deyin, ister mistik alemi misal deyin, işleyiş aynı. Zihin o formlara algılayan bir anten. Ama işte sorun şu. Biz o veriyi buluttan zihnimize indiriyoruz ama fiziksel dünyada yani dünya birde onu bir üç boyutlu yazıcıdan çıkarmadığımız sürece o fikir havada asılı kalıyor. Sadece dileyerek var edemiyoruz. Neden edemiyoruz? Çünkü fiziksel dünyanın çok katı kapı bekçileri var. İşte burada metnimizdeki o kilit kavram sünnetullah devreye giriyor. Sünnetullah e, ilahi yasalar demek değil mi? Evet. Ama bunu sadece böyle yer çekimi ya da termodinamik gibi düşünme. İşin sosyolojik boyutu da var. İbni Haldun'un mukaddimesinde anlattığı toplumların çöküşünü ve yükselişini belirleyen o acımasız nedensellik yasaları da sünnetullah'tır. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Bekle. Yani benim fikrimin ne kadar ilahi, ne kadar saf veya iyi niyetli olduğunun hiçbir önemi yok mu? Eğer ben fizik ve sosyoloji kurallarına uyacak o nedenleri inşa etmezsem, evren benim o harika hayalimi basitçe çöpe mi atıyor? Bunu büyük resimle ilişkilendirirsek evet, evren tam olarak bunu yapıyor. Metin bu durumu İslam kelamındaki KESP yani iktisap mekanizmasıyla açıklıyor. KESP tam olarak ne anlama geliyor bu denklemde? Şöyle özetleyeyim, Hanefi Maturidi anlayışına göre yaratma eylemi, yani bir şeyi yoktan var etme işi sadece Allah'a aittir. İnsan yoktan var edemez ama insan o cüz'i iradesiyle fiziksel vasitalara, yani yazarın deyimiyle esbab-ı zahiriyeye sarılır, o eylemi kazanan, elde eden, nedenselliği kuran fail olur. Buna da kasip deniyor. Yani biz eylemin yaratıcısı değiliz ama o sonucu evrenden talep eden, o mekanizmayı, o esbabı kuran mühendisleriz. Aynen öyle. Ra'd suresi 11. ayeti düşün, bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez der. Bu öyle altı çizilesi kişisel gelişim cümlesi değildir. Ontolojik katı bir yasadır. Cebriye ekolu gibi rüzgarda savrulan pasif bir yaprak değilsin. Nedensellik mühendisi olmak zorundasın. Yoksa niyetin ne kadar iyi olursa olsun evren seni reddediyor. Gerçekten sarsıcı. Peki o zaman şu soruyu sormamız lazım. Madem kurallar bu kadar acımasız ve illaki nedensellik zinciri kurmak şart, iyi de her insan bu nedensellik zincirini, bu kest mekanizmasını kurabilecek kapasiteye sahip mi? Hı hı, i̇şte metnimiz tam bu noktada bambaşka bir alana, İslam fıkhına geçiş yapıyor. Ve ehliyet kavramını tartışıyor. Rüşt ve temiz meselelerini. Evet, fıkıhta bazı gruplar var. Onlardan sorumluluk kalemi kaldırılmış denir hani. Doğru. Metin özellikle üç grubu merkeze alıyor. Uyuyan kişi yani naim, çocuk yani sabi Hı. ve akıl hastası. Fıkıhtaki adıyla Mecnun. Neden bu insanlardan ilahi kalem kaldırılmıştır sence? Bilmem. Merhamet gereği mi? Yoksa mantıklı düşünemedikleri için mi? Hayır, mesele onların alemi misal ile bağlarının kopuk olması falan değil. Belki o çocuklar veya hastalar rüyalarında bizim aklımızın almayacağı muazzam vizyonlar görüyorlar dünya üstte. Ama temel sorun şu, onlar bu soyut imgeleri fiziksel vasıtalara, yani o esbaba dökecek, eylemlerinin ardındaki nedenselliği kurgulayacak donanımdan yoksunlar. Anladım yani dışsallaştıramıyorlar yazar sosyolog Berger ve Lakman'a da atıf yapıyordu sanırım burada. Evet o çocuğun veya akıl hastasının hayali dışsallaştırma sürecini geçip toplumda nesnelleşemez insanlarla o ortak intersubjektif uyumu yakalayamaz kendi gerçekliğini fiziksel dünyaya indiremez. Ve işin benim için düğümlendiği okurken gerçekten zihnimi açan kısmına geldik. Metin bu fıkhı durumu alıyor ve modern nörobiyolojiye biopsikososyal modele bağlıyor. Sentezin asıl parladığı yer de burası zaten. Şunu bir kendi hayatından düşün. Kur'an'da nasiye olarak geçen alın bölgesinin beynin karar ve nedensellik merkezi olan prefrontal korteks yani PFC ile eşleşmesini zaten biliyoruz. Ama yazar bunu o ehliyet kavramıyla birleştiriyor. Hı hı, nasıl yapıyor bunu peki? Yani şöyle ergenlikteki bir çocukta sabi dediğimiz evrede amigdala yani o duygu ve hayal üreten merkez cayır cayır çalışıyor. Çok güçlü. Ama nedenselliği kuracak olan PFC henüz tam gelişmemiş. Mecnun'da yani mesela şizofrenide ise o PFC'de direkt fiziksel lezyonlar var. Bu yüzden gerçekliği filtreleyemiyorlar. Vay, bu anten analojisine çok güzel uyuyor aslında. Değil mi? Bu tam olarak şu demek. Her frekansı çeken devasa ve uydu antenin var, amigdalan, göklerden bütün sinyalleri çekiyor. Ama o sinyali televizyonda net bir görüntüye çevirecek olan işlemcin, yani prefrontal korteksin, ya yanlış durumda ya da fabrikada henüz inşası bitmemiş. Ekranda sadece parazit görüyorsun. Kesinlikle. Buna katılıyorum. Ve buradan çıkan sonuç şu aslında... Kadim İslam fıkhındaki o rüşt kavramıyla modern nörobiyoloji kusursuz bir şekilde örtüşüyor. Hatta yazar burada çok sert bir tasavvufi uyarı da yapıyor. Ne uyarısı? Diyor ki, eğer aklı Selim dediğimiz o PFC devrede olmazsa, o dünya üçten gelen devasa ilhamlar senin kontrolünden çıkar. İbli Arabi'nin tavahumum dediği o tehlikeli duruma, yani sanrıya ve hezeyana dönüşür. Mantık süzgeci olmazsa, İlham seni gerçeğe götürmez, kendi fantezi hapishanene kilitler. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Denklemi bir de tersine çevirelim. PFC'si saat gibi çalışan, rüşt sahibi olan ve evrenin sünnetullahını mükemmel okuyan biri, zihnindeki o imgeyi dünyaya indirdiğinde tarihte ne görüyoruz? Yazar burada çok çarpıcı bir tarihsel örneğe giriyor. Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul'un fethine değil mi? Biz anlıyoruz ki... Eğer Fatih Sultan Mehmet sadece çadırında rüyalar gören, dua eden vizyoner bir hayalperest olsaydı, İstanbul bugün hala o aşılmaz surların arkasındaydı. Fatih'in zihnindeki o üçüncü Roma vizyonu, yani alemi misalden çektiği o ilham, tek başına yetmedi. Yetmez tabii. Çünkü Fatih kamil bir kasip idi. Mistik bir dua edip surların kendiliğinden un ufak olmasını beklemedi. Gitti termodinamik sünnetullahını kullandı. Macar mühendis Orban'a o devasa şahit toplarını döktürdü. Bu fiziksel yasaydı. Halik'teki o dev zinciri aşmak için de gemileri karadan yağlı kazıklarla yürüttü. Bu da lojistik ve sosyolojik yasa. Yani adam vizyoner olmakla kalmadı. Evrenin kodlayıcısı tam bir esbap mühendisi oldu. Bak daha da ilginci var. Metin bunu sadece krallarla padişahlarla bıraklıyor. Peygamberlerin, mucizelerin de bu nedensellik filtresine sokuyor. Evet, Hazreti Musa'nın asası meselesi. Aynen. Hz. Musa o denizi yararken asasını vurmak zorundaydı. Ya da Hz. İbrahim kuşları canlandırırken o kuşları kendi elleriyle parçalayıp tepelere koymak, o fiziksel hazırlığı yapmak zorundaydı. Düşün, peygamberler bile mucizelerin bu fiziksel aleme inmesi için bedensel bir eylem, bir kesp ortaya koymak zorunda. Vay canına! Evren, mucize için bile o eylemsel nedensellik zincirini telep ediyorsa, bugün bizim sadece evrene pozitif enerji göndererek bir şeylerin olmasını beklememiz ne kadar trajikomik değil mi? Tam olarak öyle. Yazar da metnin sonundaki netice ve tavsiyeler" bölümünde modern İslam dünyasındaki bu cebriyeci, o tembel kaderci zihniyeti inanılmaz serteleştiriyor. Ne diyor özetle? Diyor ki, Hayalleriniz ve dualarınız fizik, kimya, veri bilimi ve mühendislik... ...yani o esbabı zahiriye olmadan asla fizikselleşmeyecek, havada kalacak. Makasi duş şeria bağlamında hıfsı akıl... Yani toplumdaki çocukların o pedagojik, mantıksal rüşt seviyesine ulaştırılması... ...ya da akıl hastalarının tıbbi tedavisi bu yüzden farz. Kesinlikle. Çünkü aksi halde toplum medeniyet inşa etme... Evrenin yasalarını okuma yetisini toptan kaybeder. Sadece başkalarının kurduğu nedensellik zincirlerinde pasif birer nesne olursunuz. Hayal etmek sadece başlangıç. Sünnetullah'a riayet edip sebepler dairesinde ter dökmek o hayale vücut vermektir. Peki dinleyen dostum bunun senin için anlamı ne? Eğer kafandaki o büyük fikri, o projeyi gerçeğe dönüştürmek istiyorsan sadece ilhama motivasyona güvenemezsin kollarını sıvayıp, bilimin, matematiğin ve sosyolojinin kurallarıyla sünnetullahın köprüsünü bizzat kurman, o ter döken fail olman gerekiyor. İnsanın yeryüzü halifesi olmasının tek bedeli budur. Bugün alemi misalden çıkıp, fiziksel gerçekliğe uzanan o devasa köprüyü, zihnimizin gerçeklik kurma yeteneğini konuştuk. Ancak... Sana veda etmeden önce tüm bu konuştuklarımızı çok kışkırtıcı bir noktaya taşıyacak son bir düşünce bırakmak istiyorum üzerine düşünmen için. Hı hı, nedir o? Şunu bir düşün. Kaynak Metin bize nesnel bir gerçeklik inşa etmek için veri bilimini, teknolojiyi, o esbab yani vasıta olarak kullanmamız gerektiğini söylüyor ya, peki biz yapay zekaya, Sadece basit matematiksel hesaplamaları değil de bu tartıştığımız o nedensellik kurma, plan yapma ve hatta kendi dünya 3 fikirlerini üretme işini tamamen devredersek ne olacak? Vay bu çok kritik bir kırılma noktası gerçekten. Düşünsene kendi biyolojik prefrontal korteksimizin görevini yani o yeryüzüne müdahale eden aktif test yeteneğimizi makinalara taşerone ettiğimizde ne olacak? İnsanlık olarak... Yavaş yavaş iradesiz, olayları sadece pasifçe izleyen bir naim yani uyuyan konumuna mı girileceğiz veya bütün vizyonlarını başkasının yani algoritmaların gerçeğe dönüştürdüğü bir çocuğa bir sabiye mi dönüşeceğiz? Kendi kurduğumuz o esbab gün gelip bizim kaçamayacağımız sünnetullahımız mı olacak? Bence bu cidden üzerinde uzun uzun düşünmeye değer. Gerçekliği kimin inşa edeceği? Önümüzdeki en büyük ontolojik sınavımız olacak. Bize bu derinlemesine tahlilde eşlik ettiğin için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki kapsamlı incelememize kadar olayların arkasındaki nedenselliği sorgulamaya ve o esbab köprülerine bizzat kendin kurmaya devam et. Görüşmek üzere.